Hemen şimdi. Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. Hazırlayan Mustafa Ulgar Özeski. Haftanın son gününden herkese günaydın. OHAL kararnameleriyle kapatılan üniversitelerin öğrencilerine kulak vererek başlıyoruz programımıza. İlk olarak Kayseri'den Büşra Erdem'in kampanyasına değinelim. Kapanan üniversitelerin öğrencileri olarak bizler yükün almış olduğu ÖSYM puanlarına göre tekrar tercih yapılması kararı üzerine Mağdur duruma düşmüş bulunmaktayız. Öncelikle diğer devlet üniversitesi öğrencileri tarafından potansiyel terörist olarak adlandırılmak, kötü muameleye maruz kalmak ve ÖSYM puanlarımızın eleştirilmesinden rahatsız olduğumuzu belirtmek isteriz. Bu öğrencinin şu noktaları da göz önünde bulundurması gerekir ki devlet ya da vakıf üniversitesine giden her öğrencinin geçmesi gereken bir baraj puanı vardır. Bazı devlet üniversitesi bölümlerinin sıralamaları vakıf üniversitesi tam ücretli sıralamasından daha düşüktür. Aynı zamanda vakıf üniversitelerinde okuyan Türkiye derecesi yapmış öğrenciler de bulunmaktadır. İstenildiği takdirde üniversitelerin taban puansız geçiş yapabilmemize izin verilmesi şeklinde alınan karar neticesinde normal sıralamayla o üniversitelerde okuyamayacağımızı belirten öğrenciler yıllardır süren şöyle bir geçiş imkanı olduğunu bilmediler ki ÖSYM sıralaması yetmese bile öğrenciler genel akademik not ortalaması yani GANO ile devlet üniversitesine geçebilmekti. Eğer şu anki yatay geçiş süresinden yararlanabilseydik, vakıf üniversitesinde ücretli okuyan bir öğrenci de bu imkanla hiçbir ücret ödemeden devlet üniversitesi öğrencisi olabilecekti. Yükün almış olduğu son kararının yol açacağını düşündüğümüz olası sorunlarsa şunlar. Kapatılan üniversitelerde okuyan öğrenciler maddi ve manevi tüm imkanlarını tercih etmiş ve kazanmış oldukları üniversitelerin bulunduğu şehirlerde yaşayacakları şekilde ayarlamışlardır. Tekrar tercih etmemiz durumunda mevcut şartları el vermediği için eğitim hakkından vazgeçmek zorunda kalacak öğrenciler de var. Eğitimlerine yeni gidecekleri yerlerde devam edecek olan öğrenciler ise barınma, geçiş yaptığı üniversiteyle ders uyumu ve diğer üniversitelerdeki öğrencilerin bize karşı yapmış oldukları ayrımcılık yüzünden birçok problemle karşı karşıya kalacaklar. Bizler bu durum karşısında devletimiz tarafından bizim yararımıza olduğunu Düşündüğümüz iki seçeneği dikkate almasını talep ediyoruz. Yükün önceden almış olduğu kararla devredilen garantör üniversitelerde eğitimimize devam edebilmeyi arzu ederiz. Fakat devlet üniversitesi olsak dahi öğrencilerin ödeyecek olduğu ücretler ve garantör üniversitelerdeki öğrencilerin bize karşı yapmış oldukları ayrımcılık ve almış oldukları tavır yüzünden farklı kampüslerde eğitimimize devam edebilmeyi umuyoruz. Vakıf Üniversitesi öğrencileri olarak bizler de taban puanın kaldırılması olayını devlet üniversitesindeki öğrencilere karşı yapılmış bir adaletsizlik olarak değerlendirmekteyiz. Fakat ülkemizin içinde bulunduğu o hal durumunun göz önünde bulundurularak karar alınmasını talep ediyoruz. Devlet üniversitesine bağlanma durumumuz söz konusu değilse de başka bir vakıf üniversitesi olarak aynı kampüste eğitimimize devam edebilmeyi umuyoruz. Bu iki olası düzeni tercih etmeyecek arkadaşlarımız içinse Yatay geçiş sürelerinin uzatılmasını talep ediyoruz diyor Erdem kampanyasında. Konuyla ilgili diğer kampanyada Halil Yılmaz'a ait. O da demiş ki kapatılan üniversitelere ilişkin 4.8.2016 tarihli YÖK karar değişikliği biz öğrenciler adına çok ağır bir mağduriyet oluşturmuştur. Uluslararası ve Türk öğrenciler de dahil olmak üzere birçok zorluk ve sıkıntıya maruz kalmaktayız. Bu kurumlara ödenen ücret, konaklama, sosyal çevre, akademik içerikler gibi... Birçok unsurun değişimi doğrudan bizi ve ailemizi her yönden olumsuz etkileyecek. Bu kurumların kapanmasında ve biz öğrencilerin hiçbir sorumluluğu bulunmadığı da çok açık. Bilindiği üzere yasal olarak garantör üniversite sistemi de bu durum içindir. Sistemin gereğine uygun işleyiş talep ediyoruz ve bu şiddetli ağır mağduriyetin bir an önce önlenmesi... ...ruh sağlığımız açısından bir hayli önemli olduğunu bilmenizi istiyoruz. Ayrıca diplomalarda kapatılan bir kurumun isminin yazmaması... Yatay geçiş kolaylığı ve eğitim dillerine de özenle önem vereceğinizden şüphemiz yok. Kurum içi yatay geçiş yapanlar da göz önünde bulundurularak. Görüldüğü üzere tüm mağduriyetin çözümü garantör üniversite kapsamında eğitim hayatımıza devam etmemizdir. Bu durumda yurtlarla ilgili de devlet imkanı ile destekleneceğimize inanıyoruz. Bu ülke hepimizin ve biz bu ülkenin vatansever gençleriyiz. Bu mağduriyetimizi devletimizin acilen çözüme kavuşturmasını Talep ediyoruz diyor Yılmaz. Kampanya İstanbul'dan da destek veren Sevda İnci var. Kendisi demiş ki mağdur edilmeyeceğimiz söylendiği halde alınan kararlar ile mağdur ediliyor olmamız açıkça gözler önünde olup suçsuz konumunda olan biz öğrencilerin endişe içinde bırakılmamasını önemle arz ediyorum diyor kendisi. Şule Ayşin eşinin tohumculuğa dikkat çeken kampanyasıyla devam ediyoruz. Tohumculuk kanununun iptal olmasını talep ediyor eşin ancak... Şöyle demiş. Bu kanun bundan böyle bahçelerinde domates, biber, lahana ve tarlalarında buğday, arpa, mısır ve veya meyve bahçelerinde elik, kayısı, şeftali yetiştirenler kendi ürettikleri yerli tohum ve fidelerini kullanamayacaklar. Bu tohumlar ancak belirlenecek olan çok uluslu şirketlerden ithal etmeye mecbur olacaklar demiş. Yalnız bu bilgi yanlış. Çünkü bunun önünde esasen hiçbir engel yok. Bunları üreten ve satan Yerli firmalar da mevcut. Çiftçi de kendisi için yapabiliyor ve ekebiliyor. Şöyle devam ediyor kendisi. 2014 yılından sonra zeytin fidesi de dikmek yasaklanmış. Evet bu bilgi de doğru değil. İsteyen herkes her istediği yere zeytin fidesi bugün dikebiliyor. Dolayısıyla kampanyaları imzalamadan önce içeriğin doğruluk payını değerlendirmek gerekiyor. Bu dediklerime rağmen tabii ki tohumculuk yasasının küçük çiftçiyi ve yerli tohumları daha iyi koruması gerektiği de aşikar eşinin çabası da bunun için. Dolayısıyla bu içeriklerin doğru o şekilde düzeltilerek hakikaten faydalı biçimde bir kampanyaya dönüşebileceğini ve atılan imzaların işe yarayacağını düşünüyorum. Şimdi İzmir'e uzanıyoruz. İzmirlerin de talebi oldukça farklı bir konudan sahibi. Kampanyanın Bulut Kul cool demiş ki kartlar için kapsam genişletilmesi memnun edici. Yani çünkü ücretine zaten geç bir ücret vermiş. Problem kart değişim ücretinin pahalı olması. Kart basımı için yapılan masraf doğrudan vatandaşın cebinden alınmak istiyor. Üstelik vatandaş da bu değişime zorlanıyor. Çünkü elindeki kartlar bir süre sonra geçersiz olacak. Sıradan bir vatandaşın bu kartı yine sadece ulaşım için kullanacağı bariz. Buna rağmen kartlar zorunlu olarak değiştirilip Karta gelen ekstra özellikleri kullanmayacak binlerce insanın parası alınıyor. Öğrenci öğretmen için normal başvuruda 10 lira alınacak ve karta 7 lira değişim bedeli ödenecek ki bu çok gereksiz. Normal kartlarda 6 lira ödenerek yenisi alınacak. Öte yandan bir kartı çıkaran insanların yaptığı masraf da işin içine katılırsa bu insanların maddi zararının daha da büyüdüğü ortada. Sonuç olarak insanların hali hazırda iş gören kartları böyle faiz fiyatları üzerinden değiştirmeye zorlanması kabul edilebilir bir durum değil. Kart değişimi için alınan ücretler yukarıdaki belirtilen tüm hususlar göz gözlerine alınarak yeniden değerlendirilmeli ve tarafımıza iletilmeli diyor Kul. Bu kampanyasında destek verenlerden biri de Mehmet Sağlam Kul'un kampanyasında demiş ki çünkü bize verilen hizmet, Bizim için zulme dönmemeli. Değişim ücreti çok makul bir fiyat olabilir. Yeni kart çıkarmadığımız için yeni kart ücretine yakın bir ücret vermemiz çok mantıksız diyor sağlam. Son olarak uluslararası bir habere bakalım. İspanya'ya uzanıyoruz bunun için. Hayli İngiliz bir kampanya üstelik de başarıya ulaşmış bunu paylaşalım. Nako ve Maria çifti kısa süre önce çocuk sahibi oluyor. Çift aynı zamanda hayvan hakları aktivisti ve hayvanlar konusunda çok duyarlılar. Özellikle kurtlara hayranlık duyan çift, yeni doğan kızlarına İspanyolca kurt anlamına gelen Lobo ismini vermek istiyorlar. Ancak nüfus müdürlüğü ilerleyen yaşlarda küçük kızın bu isimle sorun yaşayabileceği gerekçesiyle buna izin vermiyor. Bunun üzerine çift Change.org üzerinden bir kampanya başlatıyor ve kızlarına istedikleri ismi koyabilmeleri için destek istiyor. Kısa sürede 30.000'e yakın kişinin imzaladığı kampanya... Sonuç verdi ve aile kızlarına Lobo ismi koymayı başardı. Değişim rüzgarları bütün gücüyle esmeye devam ediyor. Bugün sizlere ülkemizden ve İspanya'dan derlediğimiz çok güzel haberleri sunduk. Siz de aynı şekilde ilişmesin istediğiniz bir şey varsa Change.org'a girerek bir imza kampanyası başlatabilir. Değişime siz de ön ayak olabilirsiniz. Pazartesi sabahı yine yeni kampanyalarla buluşmak üzere esen kalın. Ş